Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Tülay Doğana teşekkür ederiz.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 Hakikaten bu örgütün üyesi olduğu, örgütün yöneticisi olduğu ve bu eylemle doğrudan bağlantısı olan kişiler var mı? Yoksa bunlar yani şüpheli işte mesela şu kişinin karısı, bunun kardeşi diyerek mi? Sadece bu nedenlerle mi tutuklu? Bir de sonradan dediniz ki tutuklu sayısı arttı. O nasıl oldu? Yani onu. Evet. Tutuklulardan birisi ki ilk soruşturmanın ilerlemesinde önemli bir şeyi var. Canlı bombaları Gaziantep'ten Ankara'ya nakleden... Ve Türkiye'nin her yerine sanıyorum. Evet. Öyle olduğunu evet. duymuştum. Evet. Nakleden şoför taşıyıcı kişi ve onun kısmi itirafları var diyebiliriz. Kısmi ama yani burada da aslında...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 örgüt üyesi oldukları ve olayla ilişkili oldukları yönünde kuvvetli şüphe Deliller, ortaya konmuş de oldu. Bir de hani kaçma şüphesi olduğu da ortaya e, konulmuş oldu ki e, bir kısmı e, epey bir süre sonra yakalandı. Yakalama ile ancak e, tutuklama aşamasına gelinmiş oldu. Bu şekilde tutuklanmış oldular. Kaç tane e, tutuksuz sanık var yıldan? Bu dosyada toplam 36 sanık var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 Onların, o, oralar nerelerde patlamıştı? Bunların hepsi Gaziantep'te oldu. Gaziantep'teki o meşhur evet. bir düğün e, de patlama düğün oldu. Düğün katliamı faili, düğün katliamı organize eden, planlayan kişi Mehmet Kadir Cabeyel. Bizim dosyanın, 12. dosyasının faillerinden birisiydi, sanıklarından birisiydi ve bu kişi... Firari miydi? Evet. Firari sanıklar. Bu sanıklı. kişi, evet, e, vaktinde titiz bir soruşturmayla yakalanmadığı için bu kez düğün katliamını planladılar ve bunu gerçekleştirdiler. Ve bir de şunu görüyoruz, bu Mehmet Kadir Cebel Yunus Turmaz, Halil İbrahim Durgun Yunus Turmaz Türkiye sorumlusu gibi biraz... E, ee, eşid'in Halil İbrahim Durgun da biraz e, Gaziantep sorumlusu gibi bir durumda önemli kilit failler yani bu kilit faillerin e, ölmeden sağ yakalanması da mümkün değil miydi bu soruları kuvvetli bir biçimde soruyoruz ki en son duruşmada e, Yunus Durmaz e, Halil İbrahim Durgun'un eşi e, kendisi de bu, buna dair bir şüphe ifade etmiş oldu ve eşinin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 Polis takibinde olan insanlar, bir de böyle bir enteresanlık var. E, Ala Göz kardeşler, Yunus Durmaz, Hal İbrahim Durgun, bunlar e, çeşitli şekillerde işit e, dosyalarında takibi yapılan, teknik takibi dinlemesi yapılan sanıklar aynı zamanda. Bunlar ve ha? ve yani e, bu bu tür e, zaten e, canlı bomba e, şeyleri tehditleri vardı. Tabii. ki bu Türkiye öncesinde Kobani'de olan işte Suriye'nin değişik yerlerinde olan canlı bomba patlamalarında da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 E, bu programı yapmadan evvel anlattığınız gibi suruç davası ile ilgili faillerin şüphelerin ortaya çıkmasında Ankara davası dosyası e, yardımcı oldu, etkili oldu. Şimdi bir, bir müzik arası vereceğiz bizim radyo programında böyle bir nefes alma aramız var. E, bu aradan sonra bir suruç olayını konuşacağız, sonra ikisiyle ilgili tekrar konuşacağız. Evet şimdi Tunuslu şarkıcı Amal Mahluti'den geçen programımızda 2015 Nobel Barış Ödülü konserinde verdiği konser nedeniyle dinlediğimiz Amal Mahluti'den bugün Naci En palestin dinleyeceğiz.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 e, tabii bunlara işçiler de katıldı, anneler de katıldı, Nazegül annemiz vardı, e, Ferden annemiz katıldı. E, bu gençlerin çalışmaları birkaç ay öncesinden başladı. Çoğu e, oyuncak toplamak için kısmi zamanlı çalışanlar oldu, harçlığını biriktirenler oldu. Ve bu e, kampanya bütün basının önünde, bütün e, süreç, her, bütün kamuoyunun önünde oldu ve büyük, büyük bir kamuoyu yankısı olmuştu.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 bir basın açıklaması yaparken mi oldu? Evet basın bu, açıklaması basın yaparken, yaparken bir canlı bomba patladı hı hı. ve burada üç işte, genç yaşamını evet, getirdi. Evet ve birçok da tabii ki yaralı, yaralı vardı. Tabi. Soruşturma ne kadar süre sürdü? Dava ne zaman açıldı? E, soruşturma yaklaşık 18 ay sürdü. 18 ay sonra bir tane iddianame hazırlanmış oldu. İlk duruşması da e, 21 ay, yani suç katliamdan 21 ay sonra ilk duruşması e, görüldü. E, bu sırada soruşturma davası üç tane savcı değiştirdi. E ve üç savcı yani önce... soruşturma aşamasında mı değişti bu yoksa soruşturma duruşma başladıktan sonra Soruşturma değişti. Soruşturma evet. aşamasından beri. Aslında soruşturma e, ilk etapta e, soruç savcısı tarafından yürütülecekti. Ancak yetkisizlik kararı dahi verilmeden ilk etapta e, Şanlıurfa savcılığı yürütmeye başladı. İl ki il savcı. yani il savcılığı. HSK üç tane savcı atadı. İlk etapta ee, ...şöyle gözükebilir... Ee, ...üç tane savcı atıyor ve katliamda Ciddi doğrudan... ...ciddi bir soruşturma yapması gibi... Ee, ...ama o... E, ...yetkisizlik verilmemesi... ...diğer savcıların süreci alması ve... ...o arada bir boşluk yarattı... ...yani olay yeri incelemesindeki katılan savcılar olmadı... Ee, ...sonra devamında... ...bu şey... E, ...yani savcının gerekli özeniyle yürümemiş oldu... Ee, ...sonra Şanlıurfa İl Savcılığı... E,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 Olayları gerçekleştirebilecek Hı. şüpheliler olaraktan en azından gözaltına alınıp tutuklanmasa bile izlenebilseydi ve takip edilebilseydi belki de Ankara katliamı olmayacaktı. Kesinlikle. Yani görünen o ki orada bir ihmal var ve özensizlik var, kasıt var mı yok mu bilmiyoruz evet. ama bu ihmalden dolayı kim yargılandı? Ee, Suruç Asli Kader. Ceza Mahkemesinde e, dönemi Suruç İlçe Emniyet Müdürü yargılanmış oldu. O da şöyle e, görevi, ihmal. görevi ihmal, kötüye kullanmama ihmal ve, ihmal ve kötüye kullanmadan yargılanmış oldu. Görevi ihmalden e, kendisi ceza <gülüyor> almış oldu. E, şu, hakkında yapılan Müfettiş raporunda yani e, Müfettiş raporu hem e, Suruç Kaymakama hem de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 Bu e, saldırıyı önleyecek tedbirleri almamış olması gerçekten e, ve sonuçta 7.500 lira para, para ceza cezası ile cezalandırılmış olması anlaşılabilir bir şey 12 değil. Evet 7500 evet yani bu Olabilir bir şey Hı. değil. Şimdi ilk, ilk davada kaç sanıklı bir davaydı?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 Ee, Ankara katliamı davasının duruşma günüyle aynı güne duruşma günü verdi. Ee, bizim talebimiz bu duruşma günü değiştirmekti çünkü ortak sanır var. Ee, birinde huzura getirilmek üzere Ankara katliamında böyle e, karar alınmış. Ee, Suruç katliamında Segbis bağlanılmasına bağlanılmasını e, tensip altına almıştı. E bunu değiştirmek istedik. Sonuçta e, sanıksız kadar, bir yargılama yapacağız. Bu kadar da olmaz. Ciddi mi? bir Tabii. davada ve ceza yargılamasında doğrudanlık, yüz yüzelik evet. e, esası olmasına rağmen böyle bir ciddi soruşturmada segbisle ifadesinin alınması... O dahi e, mümkün değil. Çünkü Ankara katliamıyla aynı güne duruşma günü vermiş oldu. Ve o, bunu talep katliam. etmenize rağmen değiştirmediler. Evet. Peki bu davada kaç tane müdahil var hatırlıyor musunuz? Ee, yani şöyle e, Tensip altına alınan yüzden fazla müdahil var e, Ama bunun dışında yaralı olup da e, Yani henüz e, Müdahale talebinde bulunmayan kişilerde, kişilerde var. var Evet ilk calisesi Görünmüş oldu 14 Temmuz ertelendi ikinci duruşma ee, kısım kısım e, müvekkillerimiz ya da diğer müdahale talebinde bulunacak kişilerde bu sonraki celseler bu talepde te, bulunacak. Tek tutuklu kişi var şu anda. Evet. Diğer iki kişi Ferrari. Hı hı. Bu tek tutuklu kişinin ifadesi o gün alınamadı herhalde. Yok o gün alınamadı. Yani önümüzdeki celsi içinde yine segbist sistemi ile bağlanılmasına karar vermiş oldu.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 Ee, emniyetin yani kendi toplantısında bu konu saptanmış olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması ve bu konuda sorumlu olan emniyet müdürünün hakikaten 7500 lira yani bu kadar kişi. 33 kişinin ölümü onlarca kişinin yaralanması bu kadar ailenin acının e, acıya boğulması e, ve Türkiye'nin evet. gerçekten bir e, o tarihlerde yaşadığı e, toplumsal süreç açısından çok tehlikeli bir e, döneme girmesine neden olan bir olayda e, yapılan soruşturma'da emniyet Müdürü 7500 lira hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Şimdi e, bir tekrar ben bir Ankara davasına Yıldızan'a döneyim. Kaç duruşma oldu Yıldızan'ın bu şeyle ilgili?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 tanıklar var mı? Dinlenen tanıklar var mı? Ne zaman tanık? Dinlenen? Evet. Müdahiller, yaralıların bir kısmı dinlendi. Büyük kısmı dinlendi. Ayrıca Müdahil tahli. sayısını konuşmuş muyduk? Konuşmamış olabiliriz. Hatırlatalım. Evet. 101 ölü dışında, yaşamını kaybeden insan dışında, onların yakınları var. Ayrıca var. Ayrıca 493 iddianameye giren, yani resmen katliam günü